you say that. Your mother, your mother, some device, your mother. My mother, my mother, Hey, my mother, let me talk I, you too, speak, Кираюн or Do 식 and I Sadece sıkıcı bir şarkı ne yapsam kurtaramaz böyle Acapella numaraları falan hiçbir yere varmayacaktır Çok sıkıcı bir şarkı Çok döneceğiz sıkıcı son döneceğiz Genç kız olsam iğrenç zaten Cemile Cemile Kusura bakmayın biraz geç geldim ya Evet canım Mutfağımı gideyim kahvemi içeyim Portakal suyumu içeyim, ne yapmayacağımı şaşırdığim için dinleyeceğe pek el atamadığımdan biraz bunu dinlemek durumunda kaldı. Bugün ne? Perşembe, perşembe kaldırır. kaldırır. Cuma Aman. günü önemli. Birkaç sabah öncesinden bu şarkının bir daha çalınmayacağı konusunda dinleyicilere tarihte bulunmuştum. Ayıp oldu. Ayıp ki ne ayıp. Ah Ege ah. Yaktın. Bizde planlar devam ediyor. Hangisi? İşte biri yerleştirmiş bu şarkıyı. Biz de mahcup olduk ya. Sadece Ege kendini yaksaydı bizi de yaktı şerefsiz. Üç olasılık var. Ya biri bunu yerleştirdi ya ben yerleştirdim ya da biri bana yerleştirdi nedir? Bence üçü de birbirinden vahim. Buyurun efendim. Şimdi 26 Haziran'da başlayacak Akdeniz oyunlarına 600 kişilik sporcuyla Türkiye'ye katılıyor. Açılış resmi şarkısı bu olacak. Akdeniz olur. oyunları. Böyle bir şey olsa ya binlerce kişi bir ateş yakılsa etrafında el ele tutuşsalar. Ama o kadar binlerce kişiye denk sağını... gelecek ateş kalettaları şey yapar. Yok canım Olur uygun falan. yerde yakılırsın. Ya Akdeniz'i yakmıyorsun Eke. Sağının ortasında yakacaksın. Ama herkes... sağlığında olmaz ki o e, deniz kenarında yakmak lazım Ateş. Sen Akdeniz oyunlarını Akdeniz kenarında yapılıyor diye mi düşünüyorsun? Hayır Akdeniz akşamları Akdeniz kıyısında söylenir. Çok yapıyorum. doğru. Oyunları görev, yerde ya. Akdeniz yakınlarında İtalya'da yapılıyor Fahir ama sene... tam, ya ha, İtalya'da mı yapılıyor? Hı -hı. Yakalım o zaman ne olacak? Ege Bey dünya kültürü diyor sen niye öyle hemen başka ülkedeyse yak diyorsun diyenler varsa haklılar sözümü geri alıyor. 600 kişilik sporcu, antrenör ve yönetici kafilesiyle gidiyor. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü bir takım uyarılarda bulundu bu sporculara, antrenörlere ve spor insanlarına Çünkü ne var bugünlerde tehlikeli olan? Açıkta satılan yiyeceklerden yemeyin o mu? Evet ve turşu suyu içmeyin diye bağırmış müdür. <gülüyor> İşine <gülüyor> esrar maddesi koyuyorlar. <gülüyor> e, 2000 maske. 2000 maskeyle beraber gidiliyor 600 kişi kaç kişi dedin 600 kişi işte 600 e, 600 kişi, kişi. 2000 maske ne Orada ne? dostluğumuzu pek Ne kadar Herkes mi? aynı yüzü mü takıyor <gülüyor> Kimin <gülüyor> yüzü bir de yani Beliskoni mi Hepimiz Beliskoni'yiz öyle maskeler mi takacak <gülüyor> 2000 maske kaç kişi 3'er Üç, maske mi 200. Herkese. 200 maske de artar 200 maske. Onda işte acil durumlarda 2 3 şeyle maskeyle idare edeceksiniz demişler anladığım kadarıyla. Kişi başına. Ya maske de çok ucuz bir şey 25 kuruş. E, Yok, 2000, 2000 çok... tanesi kaç tane der egersen de 4 tane e 1 milyon eder. 500 500 lira, 500, 500 lira şey şey, Bir aylık şey bu 500 lira. Maske masrafı. Çay çorba parası <gülüyor> eşit yani. <gülüyor> Öyle düşün. Şimdi e, 25 kişilik maske sağlık ekibi de var. fiyatlarını bilmem de çok garip değil mi ya? Yeni almış olduğun için olabilir mi? Doğru valla. 25 kişilik sağlık ekibi... Doğru söylüyorsun valla. Domuz gribi. <gülüyor> domuz gribi konusunda uyarmış. Üç maddeyle uyarıyoruz sizi demişler. Bir. Bir. Kalabalık ortamlardan uzak durun. İki. Yok, yani İtalya ya ne İtalya'ya gittim ortamlara girmeyecek miyim demiş adam. Geçiniz. İki. İki. Şüpheli gördüklerinizi yetkililere hemen bildirin. Buyur canım nasıl yani? Neyse kırmızı ışıkla geçen falan mı acaba? hatalı. O biraz işte şey ya yapıyor ya. Bu tip yaklaşımlar. Tabii insanlar korkuyor falan da hasta adamı yetkililere bildirmek. Hasta adamı yetkililere bildirmek. Hasta mi, adam ya? yakalandı. Hasta adam. Bu adam öksürüyor memur bey. bey. Gidip kendisini uyarmak lazım. Olabilir. Kendisini mi? Çünkü mesela hata yapanı ilk başta kendisi uyarmak lazım bir Sonra ilk ört. Diyor. Bir çorba ısmarla, bir ilaç ver, bir, bir vitamin, de, ver. limon kaynattı mı? Ha. ...bunları yapacağında gidiyorsun... ...on neler babalar gibi. çocukları hastalanıyor... Nain diyor... ...sen artık benim evladım değilsin... ...sen bir domuz garip değilsin... <Gülüyor> ...sen bir domuzcuk çocuk, oldun... 3 yaşında çocukları polisler götürüyor evden... ...sağlık ekipleri... Hatta, diye el sallıyor daha... ...İtalya'da niye böyle bir Alman asılı adam var? ...daha böyle bildiğimiz <gülüyor> kadarıyla... ...Mardin Münih hattından öğrendiğimiz kadarıyla... ...Alman yaklaşımı çünkü... ...doğru... ...yetkililere bildiriyorsun şüpheli gördüklerini... 3 Tanımadıklarınızla öpüşmeyin Sarılmayın ve mümkünse Sadece el sıkışın demiş Ama Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Yaptığı açıklamada Spor ne demek centilmenlik demek sevgi demek Barış demek o dostluğun pekişmesi demek Kuru basit... kuru dostluk pekişir mi En basitinden bir başarı sonucunda ne yapacak sonunda Mesela işte gol attı Futbol takımımızda gidiyor gol attı bir şeyler oldu ne no, no olacak Sar, Sarılın. E, karşı takımı niye sarılıyorsun o zaman manyak mısın derler oktav e, ne bileyim abi öteki şeyleri sarılmıştır tebrik ederken sarılmıştır ilk başta da sonra işte salgın salgın bu böyle bu, bu. <gülüyor> maç başlamadan önce <gülüyor> bu, bu bir... böyle bu, bu ya orada gencecik sporcular İtalya'ya gitmişler tamam yani ya müsabakalara katıldılar diyelim elendiler devam ettiler Orası önemli değil de orada kalıyorlar sonuçta müsabakaların sonuna kadar. Yani öbür gün müsabakası yoksa bu adam gezmeyecek mi, eğlenmeyecek mi? Tanımadığı insanlarla sarılmak için gitmiyor mu biraz da bu gençler buraya? <gülüyor> Acaba bu ilgili... gece birine sarılır mıyım diye düşünmez mi bu adam? Tanımadım mı sarılı badıktamsa ne yapacağım? Orada da tanıdığıma sarılıyorum. Burada da tanıdığıma sarılıyorsam ne anladım bu işten demez mi? Genç sporcu adamlar bunlar. Tabii ki Akdeniz oyunlarının ruhuna aykırı bir kere. Bir de yani şey sporcu. Senin benim gibi böyle sümsük adam da o. Sen hemen dışarıda tutuyorlar falan çünkü tartışma anlamsız yere gidecek de. <gülüyor> ee, adamın kanı kaynıyor. Enerjisi dorukta. Bıraksam beni sabaha kadar Akdeniz oyunları demiş. Ya Akdeniz ne demek? Akdeniz kanı diye bir şey ha? var. Akdeniz kanı nasıl olur? Sıcak olur. E tamam. Sen buna vereceğin cevap belli hocam. Yazları zahir. sıcak olur. Ya. Kışları da en fazla ılık olur diye biliyorum ben. Ve olur. de yani e, Maki dedikleri kısa ve bodur var ya o biraz şey oluyor. Akdeniz oyunlarında o kısa bodur şey bele bele olabiliyor yani. <gülüyor> Güzelmiş ama. Ben uzun süredir Akdeniz oyunları yapılmıyor zannediyorum. Ben Akdeniz oyunlarına gittim desem inanır mısınız bana? Hayır. Ne zaman gittin? Bir kere böyle bir şey dediğim anda inanmanız lazım hemen. bir de... Yani böyle ne bir yani. Biz yine, kalkmayacağımı biliyorsunuz. Biz yine bir iki soruyla emin olmaya çalışıyoruz. Nerede? Ne zaman gittin? <gülüyor> Küçük çocuktum ya da hatırlamıyorum. İzmir'de Atatürk Stadyomu'nda babamla bir müsabaka izlediğimizi hatırlıyorum. Ne tip bir müsabaka? Maça falan görülmüştür ee, Ya maratonun galiba hepsi aynı anda gerçekleşiyordu. Bir şeyler oluyor atlayanlar zıplayanlar vardı bir de maratonun sonu vardı. Hı öyle bir şey sahaya geliyordu. İzmir'de yapıldığı zamanlarda. Şeyi hatırlıyorum ben. Şimdi bu... Mehmet Terzi mi birinci olmuştu? Mehmet, Mehmet Terzi'den Terzi. önce olabilir. Mehmet Yurda Dön. Me Mehmet Terzi'den öncesi yok ki. Var. Mehmet Yurda Dön var. Oktay. Onlar mi? aşağı yukarı aynı ya. Beraber yarıştılar onlar. Mehmet Terzi, Mehmet Yurda Dön. isim hatırlamıyorum. Televizyonda isimler hafif seziliyordur da. ...şeyde izlerken o zamanlar... Ha, doğru. Şey, ...Anos Manos da yoktu yani. Şimdi de yok canım. Timur Bakıyorum vardı istiyorum. bir de acaba Timur'a mı denk geldin sen? Vedat diye bir adam hatırlıyorum <canım. gülüyor> Vedat diye bağırılmıştı. <gülüyor> Neyse orada şey olmuştu. Küçük bir çocuk olarak onu zihnime kazımışım. Şey olmuyor ya orada. hani Fenerbahçe Galatasaray Maçı'nda mesela... ...türbünler ayrılır ya. Hı. Fenerbahçe tribünleri. Orada Akdeniz oyunlarında... ...Akdeniz, Kaledeniz falan diye bir şey yok. Herkes bir arada oturuyordu. Bir yarışmada herhalde Yunanistan mı öndeydi ne oluyordu bilmiyorum önde mi gidiyor veya sahaya mı girdi ne oldu hiç Hı -hı. orayı takip edemedim zaten bit gibi adamları görüyorsun kapıdan giriyorlar falan seyirciler çok coşkulu da bir izleme yok Hı -hı. böyle oturmuşuz izliyoruz herkes birbirine Çünkü herkes futbol izlemeye alışmış ya Hı -hı nasıl bir tepki verilmesi gerektiğini de bilmiyor. Hele şeyde maratonda ne tepki verecek. Koş koş hızlı koş falan diyecek bir durumda. Öyle kuzu gibi seyrederken bir Yunan turist herhalde turist dedi demeyeyim spor sever. Böyle bir anda seyircilerin arasından fırlayıp böyle göğsünden bayrak çıkarıp sallamıştı falan. Herkes de şöyle bir dönüp bakmıştı. Sonra o oturdu. Kafada neler kurdu o adam çok merak ediyorum acaba. <Gülüyor> Bunu yaparsam Türkler beni lime, lime eder mi? eder ama ben bunu yapacağım bayrağımızı sallayacağım falan kafada bin tane olay kurdu büyük ihtimalle ondan öyle, ama böyle bir coşkuyla zito zito bir şeyler mi yaptı ne yaptı ondan sonra oturdu kimse doğralı olmamıştı o, o halini bir üzülmüştüm yani fırtınalar kopacak şimdi türtenin arasında bunu yapan çılgın rum olarak anılacağım falan diyordu hiçbir şey olmamıştı Ondan sonra zaten bitti galiba Akdeniz oyunu. Akdeniz <gülüyor> <gülüyor> Beyefendi siz de anlamsız... <gülüyor> cüzünden, anlamsız heyecanınız yüzünden. Salı da Bayram'ın ne, ne yapacak yani? Öyle için, şeyden mi? ceketin cebinden mi çıkardı Bayram'ı? Ceketini yani, mi? Tişörtü falandır canım. Yazın ortasında yapılıyor. Işte, ne bileyim canım. Bir yerden mi çıkardı yani? Kafada neler kurdu o adam aylar. Türkiye'ye gideceğim. Bayrağı da o stadyuma sokacağım. Salı'ya. Aman yapma yorgu parçalarlar. Türklere binler son. Falan <gülüyor> mı <dediler? gülüyor> Hiçbir şey de olmamıştı sonra. <gülüyor> Bence adam dönüp yalanlar söyledi. Ne diye? Çıkardım bayrağı. Polis. Jandarma. Türkler üzerime saldırdılar. Saldırdılar. Koşuyorum bayrağı sallıyorum. Amirim gibi yapacaksın. Ege e Bey sizden bahsediyorlar demiş. <gülüyor> stadyumda. <gülüyor> öyle bir açıklaması öyle şey, oyunları, o Oduydan bana çok sıkıcı gelmiştim. Aa, olur mu ya? Ben... Şeyi hatırlıyorum. O Akdeniz oyunları değil miydi? Hayır. Hangisi? Bir 90, 92 miydi? 93 müydü Fatih Terim'in ilk Fatih Terim oluş zamanı, işte bu sergenlerin Abdullahların falan oynadığı dönem. Maçta mı var Şampiyon Hı. olmuştu. Hı. Öyle bir şey. Akdeniz oyunları. Akdeniz oyunlarında sonra da işte milli takıma çıktı da öyle bir şey hatırlıyorum ben. o olur o zaman ya. Öne önemlidir. Bu senede öyle bir şeyler bekleniyor. Ama bu uyarılarda da 60 bin lira harcanmış. Bak H1N1 H1 virüsüden korunmak için 60 bin lirayı bulan bir harcama gerçekleştirmemiz. 500 lirası şey. Öyle. E tamam 500 lirası maske. 500 lirası maske, maske onu hesapladık. E gerisi ne? Hmm, eşofman. İşte şey ya. Es eşofman portman. almışlar. O çünkü o da korunmak için önemli. Korunmak için tedavi amaçlı daha doğrusu önlem amaçlı ilaçlar. Önlem amaçlı i̇ki, değil de. İki bond çanta vitamin götürmüşler. E yani tabi bunlar Türkiye'nin pırlantı sporcular sonuçta. Ama canım orada da vitamin götüreceksen git orada tam İtalya'da şeyinden ya sezonu güzel güzel doğal mı? Doğal şeyleri ya. Yalnız şöyle bir şey İtalya'da da ünlü istiyorum. bir meyvasını bulamadım. Yani zamanında bir yıldız sporcumuz Süreyya Ayhan evet. hatırlıyor musunuz dopingi nasıl yapmışlardı? Uygulamalı olarak basın toplantısında göstermişler. Hayatım şu ya. çantayı verir misin diye eğildiğinde hop doping maddesini nasıl atmıştı bardağını? Bana da kesin böyle bir şey yaptılar dedi ya bizim sporcular da onlar yani bu 60 bin liralık ölen paketi bu tip olayların Süreyya Ayhan'ı kurulan komplonun çünkü Süreyya Ayhan ha biri böyle çantayı alır mısın hayatım falan diye. Birileri uyarılmış evet. o sırada doping maddesi Bir de o sırada çantası da çalmış Süreyya onu çok gündeme getirmediler ama Sonradan kameralardan izlemişler Çantası değil de cüzdanını almışlar Çantanı doping koymuşlar ya İçinden cüzdanını nasıl ben onu da bilmiyorum Arkada iki tane kız oturuyorlarmış Sohbet ediyorlarmış arka masada Bit Düzgün böyle giyimli yani şey değil hiç... Alışveriş etmeye gelmiş gibi Doping. Çantadan cüzdanını alıp doping koymuşlar Bizim 600 sporcu bence hiç birbirinden ayrılmasın Bence de Sürekli her yerde beraber olsun Kol herhalde. kola yesinler Kesin o, Ve nöbet listemi tutsunlar. Şey vardı. Ay, biz sizi tanımıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir, herkes aynı veşrepte değil sporcu ama. Birisi mesela... Şey işte Kızlar şık şık giyinmişler. Arkadaşlarıyla buluşacaklar. Cemil'le otelin lobisinde. Onlar şık giyinmişler. İtalya caddelerine fink atacağız derken. Cemil eşofmanlarla. Hadi gezelim terlikte. Cemil biz seni tanımıyoruz durumları olmuştur yani. O, olacaktır. Eşofmanın Hı. altında terlikte. Herhalde dünyadan en... Rahat, Rahat gel, ve tamam. acıklı görüntülerinden beri. Ama bütün sporcuların öyle bir şeysi var ya. Yani Ankara sokaklarında da bazen görüyorsun şeyler geliyor. Bir de bunlar böyle sürü halinde geziyorlar ya 11 tane adam bir de geçediğin mekanlara falan gitmeye çalışıyor böyle. Eşortmanları çekmişler kızlar çok etkilenecek diye düşünerek. Bir kısmının ayağında spor akkabıları bir kısmının ayağında terlikleriyle gidiyorlar. Yapmayın abla sporculuk bu değil bir kere sporu ruhuna aykırı. Sporcu ne olacak? Daima şık olacak her yerde. Gerek sahada, gerekse gece hayatında. Doğru. Benim aklıma bir şey geliyor. Bunu ee, bizde paylaşmak ister misin? Bunu hakimsiniz ama e, nasıl bir yaklaşırsınız? Şimdi futbolun seyirlik kısmını biraz daha arttırmak için Hı. bütün sporcuların sırtında bir pelerin olsa koşarken falan böyle rüzgarda uçuşsa. <Gülüyor> Bak devam ediyorsun. Şu anda evet. kadar hiç itirazınız evet, yok. Sen bitirdi. Nasıl olur diye bitirirsen? Öyle bitecek tabi. <gülüyor> Daha doğrusu şöyle yapayım. Ee, şık olmaz mı? Sence ben nereleyim diye bir soruyla bitirecektim de saçma olur diye. Şık olmaz mı? Pelerinle. Şimdi yani bütün bile... spor dallarında mı? Yok, futbolda yok, yok. mesela sadece mesela futbolda. Yüksek atlamada falan sıkıntı çıkarır. Futbolda da sıkıntı çıkarır. Gecim. Niye? Sıkıntı ya. çıkarmayacak sporlarda belki olabilir. Ya mesela şimdi adamı düşünüyorum. Zaten elleri kullanmıyorsun ya futbolda. Hı. Ee, hani böyle bazen kontra atak mı diyorlar. Herkesi böyle yamultup tek başına adam biri koşuyor. Yamultup koşuyor. E, evet. doğru. Orada biz gol atarız. derken öbür tarafta olaylar gelişmeye başlıyor. Evet. İşte orada mesela kaleye doğru koşuyor. Hı. O sırada ellerle böyle pelerini falan hafif arkaya atıyor. İyice uçuyor pelerin. Veya ne bileyim o pelerini elleriyle tutunca Şimdi... kaldırıyor şeye rakip kaleciyi ürkütecek şekilde. Çok güzel bir görüntü olmaz mı? Yani? Güzel, yani... Bir görüntü. güzel bir görüntü ama... Şu kafaya çıkan şeyleri görüyoruz ya yani, gazetelerde kareler oluyor böyle. Hmm. İki kişi aynı anda kafaya çıkmış var. Orada uçuşan pelerinler olsa. Bir de yani takımların şeyini düşününce formaları, yani, Mesela Galatasaray'ın forması hakikaten çok etkileyici şey. Kırmızı. Kırmızı pelerin olacak. Üstünde sarı. Sarı da forma. Süpermen'in pelerinin aynısı. Beşiktaş'ın Batman gibi olur şeyleri, sporcuları, kapkara pelerinlerle. Şöyle bir... Ee, yani o, o rengi, o, zaman, o görüntüyü tamam. bir gözünüzde canlandırır. Görüntü yani, görüntü, şey görüntü güzel, tek sahnede görüntü güzel de. Mesela ben şeyi çözemedim. Mesela ceza sahası içinde kambura yattı bir futbolcu. <gülüyor> hayır dur. Bitirdin oğlum, adamı bitirdin. Dur Fahir, hiç elleme. Mesela kambura yattı. Kambura, kambura yatmak, çamura yatmak gibi bir şey tamam mı? Hayır canım, öyle bir şey değil. Ha, göz mü kırpuyorsun? Gözüme şey oldu. Şey oldu. Bana göz kırptı bay. Kan buraya atınca şimdi Siz o buluyor. Pozisyon... Aranızda geliştirdiğiniz bir şey. Ben bu kere kadar hiçbir spor yorumcusunun bir tane biliyorum. Ancalıçın ağzında kan buraya atma diye bir şey duymadım. Nasıl duymadın ege ya? Bu arada kamburalı Tam buracı varsan dedi evet, Osmanlı. Evet, orada onunla. da şey oldu biliyorsunuz. Bu yıkma meselesi. Galatasaray'ın tazminat ödeyecek. O yüzden Kambura yattı. da. Kamburiyi Cemil Efendi. Evet, tamam Kambura yattı. Kambura ya. Kambura ya, yattı mesela. Ötekine düştü. Penaltı hocam falan diye itirazlar oldu. Pozisyonu net okuyamaz. Hocam görüntüyü Hakel engeller. Net okuyamaz Senin bu alafikör koşuyor ya. Her pozisyonu doğru okuyorlar da bir Pelerin yüzüne. Onun dışında şunu düşünsene mesela futbolcular hakeme itiraz ediyorlar falan böyle el kol yapıyorlar maç hmm. uzuyor. Pelerin olsa adamın. Hmm. Son kartı gördüğünde huh! diye pelerinle böyle şık bir dönme hareketi yapar Sırtını döner gider. Hiç öyle hakeme el kol yapıp itiraz etmekle uğraş. O asil hareketi pelerine fıt diye çevirerek arkasını... Şimdi arkasında... sen o kontratı çıktı ya. Evet. Ben de defans oyuncusuyum. Arkadan koşuyorum. Ama adam almış başını gidiyor. Belli ki gol atacak. Niyeti evet. ciddi. Ben o esnada yapacak hiçbir şey yok. Kendimi takımım için feda edeceğim diyorum. Asılıyorum pelerinden. LAK diye çekiyorum. E gole giden... Ee, adamı pelerinden çekmek kırmızı kart değil midir? Yok bugünkü kurallarda öyle bir şey yok <gülüyor> ya ya, bir artık şey. kırmızı kart tamam ee, peki adam <gülüyor> diyelim ki yani bir boynuna şey bağlanmaz canım cırt cırtlı omuzlardan olur o kadar asılmayla da cırt diye kopar gider insan sağlığını düşünerek takacağız pelerini yani pelerinden çekecek adam gider formadan da çeker ben, ben pelerinsiz sporları artık izlemiyorum. Peki yanlışlıkla basılırsa? Ha yere kadar olmayacak. Olmayacak E kısa. tamam boy farkı var abi. Bazı futbolcu kısa boylu. Belli bir sabit boyu mu olacak? Her futbolcu aynı mı olacak? O kadar kısa futbolcu dolanıyorsa zaten onun kafasına da basarlar. Aynen var. basıyorlar. Çünkü. Var canım kısa futbolcu var. Bir, bir, 30 santim farkı olan iki futbolcunun yan yana geldiğini düşün. Oktay kurduğun cümleyi mantığın alıyor mu? Ne? Pelerinlerin boyu o kadar uzun olmayacak ama bazı futbolcular kısa. Ona göre yapılacak o da. O fut kısa futbolcunun şortları yere mi sürtüyor? <gülüyor> sabit olmayacak bu, bu pelerinin boyu. Cık. Beden beden olacak ya. Ya yani. hocam sizin ne mesela? Ben sabit e diye duymuştum. Sizin ne mi diyor? Mesela ben sabit, herkes aynı pelerini giyecek. Çünkü futbolda öyle. Değişik bir yaklaşım. On numaralı pelerinle Pele çıkıyor. Şimdi sevgili futbol federasyonu. Yes. Yes. Futbol. Oyunlarda pelerin kullanımının teşvik edilmesi için Oyunlarda derken? Akdeniz oyunlarında Maçlarda Maçlarda Maçlarda. Maçlarda. Pelerin kullanımının Pelerin kullansak Na, Nasıl olur? Nasıl olur pelerin Şu şekilde ben örnek veriyorum Fahil sen niye yazıyorsun Bir iki ya? numune gönderirim Ben şimdi bir iki şekil çizeceğim Bir kontra atağa kalkmış kontra atağa kalkmış fitbolcu ya mesela e, Meksika'nın maskeli güreşi diye bir şey var He. ne kadar havalı bir şey o şeyler sadece yani ringe çıktıklarında yüzlerinde maskeler var bu işte Amerikan güreşinin Aynısına. aynısı neredeyse ama tek esprisi maskeler hadi pelerin olmuyor maske olsa futbolcularda Allah Allah Sen maske ne? ve pelerine o zaman işte maçların seyrine doyum olmaz ya küpe takmak bilmem ne takmak bile yasak abi kolye takmak, küpe takmak. Ya삭 yani. aynı neden işte bir yere çizilir bir şey olur, sallanır, tamam. gelir, çarpışma anında, Maske suratına. de kağıt maske oluyor yani. yani. Maske de öyle. Ha kağıt maske mi? Veya herkes bellisconi maskesi takabilir. Hepimiz bellisconi. Anladım tamam. Oldu, oldu o zaman. Biraz bunları yapalım? Yani şimdi biz böyle öneriyoruz millet dinleyiciler arasında aman espri falan diye düşünen vardır. Bazı saçma hani programın ne olduğunu bilmeyenler bunu ciddi ciddi tartıştığımızı düşünenler saçma saçma konuşuyorlar falan diyorlardır ama yani bir gün bu başlayacak başka yerde. Sonra biz bunun taklitçisi olacağız. Belki 20 yıl sonra bugünden söylediğim şeyi değerlendiremiyoruz. O zamanlar işte kıymeti bilineceğine. Bak işte bu hakikaten buna katılıyorum. Hı -hı. Biz geçen haftalarda ne konuştuk? Çıplak poz verelim diye konuşmadık mı? Hemen... Ayşe arma vermiş. Bugün herkes ondan herkes bahsediyor. Arkadaş. Ondan abi bir şey... hafta önce de Oxford'da öğrenciler. Evet abi ya. hakikaten Oxford yapınca Oxford. Biz yapınca sapıklar yakalandı. <Gülüyor> ya birileri bizi dinliyor diye düşünüyorum ben. Bu, burada bir sızma olduğu garanti. garanti Saatlı bir sızdırma var sevgili dinleyiciler O zaman isterseniz şöyle yapalım Bozuk paralarınızı hazırlayın O makineye tıkır tıkır, tıkır atalım atın. O kahveler alındı mı? Yanında yukarıda kremalı püsküvitler alındı mı? Güzel güzel yenildi mi? Bir şey söyleyebilir miyim? Evet, evet. Harry Potter dünyasında pelerinli işte oynanıyor aslında ya bak Şimdi düşünüyorum da ne kadar güzel. Kuytçi DP'lerin serbest. Hiç pelerinden çekiştiren var mı? Hiçbir çekiştiren falan yok. Böyle dirsek atanlar var birbirlerini böyle havada böyle son hızla giderken ama öyle pelerin. Futbolda da bence o hani orta alana geliyorlar ya. Hmm. Futbolcular böyle bir diziliyor. Hmm. Sonra işte bir birbirlerini tebrik ediyorlar. Kiralık takım ev sahibi takımın kiralık mı? <gülüyor> ee, misafir takım efsane bir takımın yanına gidiyor bir tokalaşıyorlar falan. Orada mesela herkes de pelerin olabilir. Maç başlayıncaya kadar. Ya, Belki maç evet, da, söylenirken falan. Zaten güzeldi de şurada olacak. Maç sonunda bunlar terli terli formalarını çıkarıyorlar ya. ya. Ne? Ne? değiştirsinler yeni Yenilen takım pelerinle pe pe pe pe pe pe pe pe pe yüzünü <gülüyor> işte. örter. Hah. Bozuk para atıyorlar pelerinle hemen. Bütün futbolcu ortaya toplanır. Hani polisler böyle plastik kalkanlarla bir şey yapıyorlar plastik ya. Plastik kalkanlar. Ne plastik değil mi o kalkanlar? şeffaf olanlar, plastik kalkan. Ne çelik kalkanlarla mı çıkıyor şey? Po ne? Yalnız öyle açık alanda peynirini öyle örtmek yasak. Peynirini de örtünürsün öyle şeyden. Hı hı. Kamusa. hadi. Bizek <gülüyor> aldılar. <gülüyor> Günaydın. Günay ay ay dün <gülüyor> Alalala Alalala Alalala Alalala Tanıtıcı reklam Tanıtıcı reklam reklam <gülüyor> <gülüyor> Araya çok bir şey söyleseydik, şey söyleseydik ya Keşke arkadaşlar neyi tanıttıysak o arada Arada bir şey söyleme Hocam çok azı Galiba bir... bilinçaltında oynadık bir şey tanıttık hemen reklam Bana... <gülüyor> <gülüyor> Yayında anam da demiş gene tanınmıyor. bir olmadı, olmadı. on baştan. Baştan. <gülüyor> Allah yani. Allah şimdi <gülüyor> anlamadım ben. Şş. Millet delirecek şimdi. Hadi, Hazır ale... mısınız? Hazırız. Hazırız. Son Tanıtıcı reklam. <gülüyor> oh, rahat rahat dansın. Ay sevgili panora severler, panorada babalar çocuklar eğlenerek yardım edecekler. Nasıl olacak bu iş diyenlere işte çözüm. Alışveriş ve yaşam merkezi panora. İsterseniz tam tanıtıcı reklam yapalım. Ne yapalım? Şimdi mesela babalar birisi baba olsun. Sen o. Ben zaten babayım. İsterseniz. Sen çocuk ol. Ben baba olayım. Tamam. E, Oktay yani sen... böyle şey gibi hani gece arasında üç bıçak gösteriyor ya işte kartonda kesersin, ağaçta hmm. keser. Onun gibi böyle bir tanıtıcı reklam yapalım. Ne keseceğiz biz burada? He, He, tamam. E, anladın mı canım? Sen şey bunu kesebilirsin. Şunu keser. Babalar ve oğullar birlikte bunu yapabiliriz Orada ama altta <gülüyor> İngilizce bir konuşan bir adam da olması lazım. Yoksa tamamen şey mi? O Hocam, koltuğa ben... koltuğa şey döküyorlar ya detercan. Onun Türk. <gülüyor> tane Türkçe. Ben loyada... İngilizce konuşurum da. Evet. E, aynı zaman hem Türkçe, İngilizce o şey olur yani. Bilseydim ben onu. O zaman onu... yabancı kelimeler konuşarak. Tamam, ha yabancı kelimeler. Arada kullanarak. Tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sen bir biz bir anlayalım, sen bir düz oku. Ben şey düz, okuyorum, düz okuyorum, tamam mı? Tamam. Alışveriş ve yaşam merkezi Panora, babaların da çocuk olacağı bir dizi etkinlik... ...Beyaz Koza Engellilere Çözüm Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirecek. Açık havada midilli ile park turu, şişme oyun... Süper, oy ne zaman? Pazar günü mü? günü mü? Babalar günü mü? Sadece bir güne mi? İnsanın babalar günü <gülüyor> sadece 3 saatlik bir sınava ısıldırılması... <gülüyor> Çok karışım değil mi? Açık havada midilli ile park turu, şişme oyuncaklar, böcce turnuvası... Şişme oyuncak Bocce mı? Bocce ne Bocce turnavası ne? Boc Bana Bocce turnavası ne anladın? Bocce neyse de babalar gününde babalara şişme oyuncak mı verilecekmiş? <gülüyor> ne, biçim, ne biçim bir şey? Bir coşun ya demişler. Orada erken gitmek lazım. <gülüyor> Kalmıyormuş. Çünkü genç gittiğiniz zaman o şişme oyuncak böyle hakikaten böyle marul gibi bitiyor durur. <gülüyor> Üfleyemem de. <gülüyor> Meres'in üfleyeceğini şey yaparsın. <gülüyor> Erkenden gidin. Sevgi dinleyizler. Ve birçok sürprizin baba ve çocukları beklediği organizasyonda... Şişme e oyuncağı bıçaklayanlar olacakmış. Belimsin. Benim olacaksın. Başka kimseye yar etmem seni diye. Onun bir süresi var mıymış? Şişme oyuncakla oynama süresi. Mesela 15 dakika. Çünkü, Çünkü onu... sabahtan alır <gülüyor> baba... Bir baba. Baba da değildir o. Ben sana söyleyeyim. Tabii bir canım. adam gelir. Ben babayım ama çocuğum evde. Ben şişme oyuncaklı oynayacağım. İlerleyen dakikalarda gelecek falan. Ben 5 ben dakika oynayayım yeter ya diye. E, zaten başlarına güvenlik görevlisi koyuyorlar. Şişme oyuncaklı. Adışlıyorlar mı? E, tabii Güvenlikçiler. Ya daha önce. <gülüyor> Tek başına oynayamıyor mu? Güvenlik görevlileri Tek başına piskiyelle gelip <gülüyor> siz oynayın biz izleyeceğiz. Ne diyorlar? Ya yok eskiden şey vardı ya. Bu goril Şişme gorilin başına da güvenlik görevlisi koyuyor. <gülüyor> Çünkü şişme oyuncakları bıçaklıyorlarmış. <gülüyor> evet baba ve çocukların birlikte katılacağı etkinlik gün boyu Panorama Park'ta Waiting for you. <gülüyor> ya, sonu bitti. Ben, ben sonunda bir şeyler. Sabahtan. Arayalım Pınar'a. Sabah ha. 7 7.30 gibi oradan. bize bir at ayırsın. Bütün gün ben Panorama'da atla dolaşmak midilli. istiyorum. Midilli. At dediğin Midilli mi? Midilli. Egecim şişme. Ben ayakların yere değer midilli de ya. Ben binmeyeceğim can. Aleni bineceğim. He. Ben, ben olsam rahatlatır. Şişme gideceğim. oynayacak mı Midilli mi? Hangisi? Midilli Midilli'deceğim. Ne yapayım şişme oynunca? Midilli'yi tercih ediyorsun. Bir tane var zaten bir tane. E, Neden doğru? <gülüyor> Winnie the Pooh. Çakıyorsun bir tane kalkıyor. Hacı yatmaz. Winnie değil. Özel bir, özel bir ayı. Ayı <gülüyor> mı Özel bir çizgi film karakteri. Evet. Ee, Midilli çok sevgili böyle, bir şey. Dinleyicilerimize de şey yapalım. Bana böyle, birisi Bojca turnuvasını açıklasın. Bojca turnuvası. E, şimdi büyük büyük toplar var. Evet. Küçük küçük toplar var. Turnuva halinde. Hı -hı. Oktay? Büyük toplar var, küçük toplar var. Bunları bir şeye koyuyoruz Bu ve ne? bir çekişte iki küçük bir büyük gelme ihtimali nedir sorusuna cevap arıyoruz. Boca'da bilen varsa arasın biz ya. 210-30-30 telefonumuz. Ya bunu acaba yani. başka bir şey yazım hatası mı oldu? Ay Şişme canım bocce bocce. Botçe botçe botçe. Hey işte hey. bu en i̇şte güzel. Boca, Sevgili dinleyiciler siz arayana kadar bu türküyü dinlemek zorundasınız. Baba ya de de çocuklar böyle şöyle güzel bir şey takım kuruyorlar. Baba çocuklardan oluşan ve adı botçe çekiyorlar. Yani her şeyi bilen dinleyiciler diyoruz ya ne kadar Boş doğru. bir laf değil yani. Hem Boca'yı da biliyorlar. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi radyonun sesini kısa Her şeyi biliyorsunuz. Bir bunu bir öğrenemediniz ya. Bir bunu öğrenemedim. Kimle görüşürüz efendim? Gülsün. Gülsün Hanım. Nedir Boca? Aydınlatın lütfen. Ya ben hani tatilde filan izliyorum. Onlar hep plajda oynuyorlar şeyde kumda. Hı hı. Ruslar genelde oynuyor da. Böyle metal büyük büyük toplar var. Evet. Onları böyle sırayla fırlatıyorlar ileriye doğru ama amaç ne bilmiyorum yani. Ha bu şey mi? Çizgiye en yakın atma oyunu mu bocce acaba? Onun ya. gibi bir şey herhalde. Yani atıyorlar, o diğer atan öbürünün topuna çarpıyor filan. Bir şeyler yapıyorlar. Bocce diye bağırıyorlar mı <gülüyor> arada? <gülüyor> evet evet Bir Rus ata sporu mu peki bu bocce? Bilmiyorum ama genelde onlar oynuyor. Hmm. peki diyor. oyunun bocce olduğunu nereden biliyorsunuz? Onlar aralarında oynarken. Anons ediyor ya animatörler. Bocce. <gülüyor> Peki efendim. Çok teşekkür siz ederim. Siz hiç oynadınız mı Gülsün Hanım? Yok oynamadım. izledim İst genelde. Zevkli mi peki? Hiç zevkli görünmüyor. <gülüyor> peki Midilli'ye binmek istemez misiniz? İsterdim. Ee, şişme oyuncak ister misiniz? Bilmem hiç olmadı şişme oyuncağı. İşte, Belki yolu Gidin Çocuğunuz var mı sizin Hanım? Hayır bekarım ben. Babanız var mı? Babam var. Ee, Gide babanızla beraber. Babanıza, beraber siz Midilli'ye binersiniz. Ee, babanız, babanız bocca oynar. Babamızla olamayacağız ama o Sinop'ta çünkü. Sinop'ta. O zaman siz... Sinop'a gideceksiniz. <gülüyor> Babalar Günder yapacak mısınız bir şey? Valla ben çalışıyor olacağım çünkü mağazam var mecburen açacağım. Aa, ne mağazanız var? <gülüyor> i̇ç giyim. Aa, biz... İç giyim. Aa, aa, aa. Geçen gün sizden konuştuk biz kulaklarınız çınladı mı? Çınlamadı. Aa, hep biz şeylerden Mantıklı. konuşuyoruz. <gülüyor> Bizim iç giyim konusunda tek tanıdığımız insan sizsiniz. Sizsiniz değil mi? Biz sizle evet, konuşmuştuk evet, uzun evet, uzun. G string'le tamam. şeyi e, neydi? G string'le ne arasındaki farktı? Tanga mıydı? Tanga arasındaki Tanga. farkı bize öğreten yegane yani insansınız. Çok <gülüyor> teşekkürler. Nasıl gidiyor G string satışları? Sen değil, iyi. G string Baba, patlattım. Babalar gününde satışlarda Babaları, patlama bekliyor musunuz? Yo beklemiyorum babalar gününde hani pijama, mijama filan satılır zaten inşallah diyor. Gerçi Yok. yaz geliyor kimsenin de aklına pijama gelmez. Rope şamba var mı sizde? Rope şamba. Evet şambrı var tam Ama sana göre fahiş zaten. Ger gerçek zaten siyah. Yani, Ciddi misiniz? Evet. Ama bakın valla öyleyse gelip alacağım ya Ben çünkü siyah zaten şey arıyorum Röpteşambur arıyorum kendim. Yani bir tek Röpteşambur değil ama takım pijaması da var Ya pijama istemiyorum yani satmıyor. Röpteşambur hiç pijamayla giyilir mi? Tek satmıyor Fahir Don Sen niye çekiyorsun? Şey Röpteşambur röpte ya öyle üretiyor firmalar bilmiyorum ki. Ya siz pijamayı ayrı satın yine. Ben pijamasında değilim. Gülsün Yok. Hanım bence satıyorum falan deyin. Fahir geldikten sonra siz onu tavlarsınız bence. Çünkü Fahir hakikaten çok iyi bir müşteri. Öyle mi? Evet, i̇yi bir satıcı için çok iyi bir müşteri. Tamam oldu bekliyorum o zaman. Fahir'in ruhunu okuyan bir satıcı zamanında <gülüyor> beyaz ceket satabildi Faire'e. Ama beyaz ceket güzel bir şey. Erkeklere de çok yakışıyor. Ya işte, işte böyle. Bu tip şeylerle Faire'i çekin dükkana. Bence çok güzel. <gülüyor> güzel. Dükkan nerede dedi siz. Ne tarafa döndü? Şimşek sokakta benim hatırladığım. Hayre'ye Dikmen Caddesi'nde. Ha, tamam bildim. Tamam hatırladım. Tamam. Dikmen Caddesi'ne çık. Ben röpteşandır giyeceğim. Donsuz diye. Söyle, Söyle birkaç <gülüyor> kişiye onlar gösterirler <gülüyor> Tamam. Böyle bir inşaat falan gösterecekler oraya çekerler. Tamam. Çok teşekkürler efendim. Rica Görüşmek güzel üzere. Hoşçakalın. İyi güzel, yayınlar. Güzel, güzel, güzel. E, yayınlar dedim Gülsün Hanım. <gülüyor> e, o da bir yayın yapıyor. E, e sonuçta. sonuçta. doğru. E yani oldu? Nasıl... Fire bir... Be... TRT'de sana bir ayakkabı satılmıştı değil mi? Yani bak şimdi abi sabahın 6.30'da ben TRT'de ayakkabı almış adamım. Üstelik bir Doğru öyle bir pazarlamacı falan değil. <gülüyor> Orada Cumhur çalışıyor. Cumhur abi'den. Cumhur evet. Cumhur Teknik abi, yönetmenim bunun, bu, bu bana küçük geldi. Ben bunu televizyona aldım. Çok da uygun fiyata. Sana çok Abi var ayakkabı. Al dedi. Vallahi iki yıldır hala gerçekten de kalite ayakkabı. Ben şey yaptım böyle. Burnuyla şeyini topunu şey, top birbirine değdirebiliyorsun. O derece şeysi var. Ne kadar güzel. <gülüyor> Bana istediğiniz şey satabilirsiniz. <gülüyor> Keşke sen şu dolapları falan da satsaydın. Gerçi sen onları aldın değil mi Ege? Fahir'in evine koyduktan sonra. Hangi dolaplar ya? E sizin eski evde var değil mi? Ama salon takımı duruyor. Bu arada Panora'ya herkesi bekliyoruz. Pazar günü, babalar gününü... yaşamak için Günaydın, günay aydın dın dın dın. ay aydın